Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, kömürün politik ekonomisi, temiz enerji geçişinin önündeki engeller. Berlin Merkezli İklim Araştırma İstitüsü Mercator, yani Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change tarafından yayınlandı. Araştırma, iklime özellikle zarar veren fosil yakıtların ilgili ülkelerdeki derinlemesine araştırmaların ardından neden hala elektrik üretmek için kullanıldığını inceliyor. Yenilenebilir enerji kullanımındaki önemli artışlara rağmen küresel kömür kullanımı azalmıyor. Halihazırda faaliyet gösteren, yapım aşamasında olan veya ekonomik olarak beklenen ömürlerinin sonuna kadar çalışması planlanan tüm kömürlü termik santraller toplamda yaklaşık 300 milyar ton karbondioksit yayacak. Bu 1.5 derece hedefiyle uyumlu karbon bütçesinin neredeyse tamamını tüketecek ve hatta 2 derecelik Hedefte riske atacak. Sonuçlar farklı ülke grupları için farklı politika önerileri sunuyor. Türkiye'de dahil olmak üzere uzun yıllardır kömür kullanan ülkeler için bu enerji piyasasının serbestleştirmesi, yapısal reformlar ve tazminat mekanizmalarıyla ilgili. Bu kömür endüstrisindeki çalışanlarla aynı zamanda kömür madenlerinin mülkiyet haklarıyla da bağlantılı. Kömürden çıkış sürecini başlatan ülkeler için, odak noktası, karbon fiyatlandırması ve ek olarak yenilenebilir kaynaklar için başlangıç desteği. Çok fazla kömür ihraç eden ülkeler içinse yapısal değişim ve uluslararası iş bölümünde yeni fırsatlar. Türkiye'deki kömür sektörüne ilişkin farklı deneyimlere sahip katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen bulgular, kömür yatırımlarının hükümetin sıklıkla atıfta bulunduğu ulusal güvenliğin güçlendirilmesi resmi hedefiyle ilişkisini ve çelişen yanlarını da ortaya koyuyor. Ginyete dayalı üretimi arttırmaya yönelik birçok şirkete sunulan mali teşvik paketlerine rağmen kömür yatırımları, istihdamın arttırılması ya da ticari kar sağlanması kapsamında kayda değer bir artışla sonuçlanmıyor. Bu nedenle Türkiye'de kömür üretimi ve tüketiminin kademeli olarak azaltılması, yalnızca kamu sağlığının korunması ve çevresel bozulmanın azaltılması gibi dışsal olarak nitelendirilen maliyetlerin azaltılmasıyla sınırlı değil. Kömürden çıkış aynı zamanda istihdam ve şirketlerin doğrudan ticari kazanımları açısından da değerlendirmesi gereken bir konu. İzmir'in kuzey ve balık esirin güney sınırlarında yer alan, barındırdığı endemik bitki türleriyle de bilinen Kozak Yaylası'nda çevrecilerin direnişi sonuç verdi. Mahkeme bölgedeki granit taş ocağı kapasitesinin 18 kart arttırılmasına onay veren, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ÇED olumlu kararını iptal etti. Bölgedeki çam fıstığı üretimine işaret eden mahkeme, ocaktaki kapasite artışıyla yeraltı suyu kaynakları ve nesli tükenmekte olan bitki türlerinin de zarar göreceğine dikkat çekti. Karar çevrecilerde sevinç yarattı. Bergama Çevre Platformu'nun dönem sözcüsü Erol Engel, Kozak Yaylası'nın gözü aydın, bu yargı kararıyla Kozağan sahipsiz olmadığı bir kez daha görüldü dedi. Deha'nın haberine göre Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik. Şu anda çözüm bekleyen en önemli sorunlardan bir tanesi dizel araçların bu kadar serbestçe şehrin her noktasına girebilmesi bunun önlenmesi lazım diye konuştu. Gerçi dizel araçların tamamen önlenmesi lazım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın... Havaizleme.gov.tr adresinde Türkiye'nin her bölgesinin hava kalitesini anlık olarak yayınladığı biliniyor. Bu sitedeki verilere göre İstanbul'da özellikle Kağıthane, Esenler, Kadıköy, Ümraniye, Başakşehir, Beşiktaş, Mecidiyeköy ve avcılarda hava kirliliği son günlerde çok yüksek. Kirliliğin yüksek olduğu ilçelerin ana yollara yakın olması dikkat çekici. Hava temiz olan ilçeler çoğunlukla rüzgara açık bölgelerde. Havanın kirli olması trafik yoğunluğu saatlerine göre de değişiyor. Sabah ve akşam yoğun saatlerde tabi ki kirlilik artıyor. Akademik Solunum Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu ise gerçekten hava kirliliğinin özellikle de solunum sistemi üzerine olumsuz etkileri var. Kronik solunum hastalıklarının tetiklenmesine hava kirliliği ciddi bir faktör. Astım, koa gibi hastalıklarda hava kirliliği tetikleyici. Hava kirliliği dediğimiz zaman havanın içerisindeki partiküller var. Bunlar kirletici unsurların başında. Bunun yanı sıra kükürt dioksit, karbon monoksit, nitroksit ve ozon gibi kirleticiler de var. Şu anda baktığımız zaman hava kirliliği nedeniyle kitlesel değil ama ölümlerin olduğunu görüyoruz. Değişik zamanlarda diye konuştu. Evet çok ciddi bir sorun hava kirliliği. Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani Yerel ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtı. Doğu Karadeniz bölgesinde buzullar da erimeye başladı. Dağlardaki, Kaçkar'lardaki buzullar iklim değişikliğinin etkileriyle hava ve deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede 3937 metre yüksekliğinde Rize'nin Kaçkar Dağları'ndaki eridiği tespit edilen buzullar var. Son yıllarda artan erimeyle Dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotalarında değişikliğe gidildi. Mevsim geçişlerinde hava sıcaklıklarıyla birlikte bölgede çığ riski de arttı. Kaç karlarda doğa sporlarıyla ilgilenenler, çobanlar ve o bölgede yaşayan olası, insanlar olası çığ bölgelerinden uzak durmaları isteniyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar son dönemlerde dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak özellikle yüksek dağlarda Büyük değişiklikler görüldüğünü söyledi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.